Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kıyamet ne zaman kopacak? Kıyametin kopacağını her peygamber ümmetine haber verdi. İnananlar da bunu kabul ettiler. Bundan korktular. Önemli ama çalıştılar. Her dönemde bir de inkarçlar bulundu. Allah Teala buyuruyor bizlere Mülk 25 26'da Bismillahirrahmanirrahim. Ve ku ne? meta hazir in kutum sadikayn. Hemen hemen her peygambere aynı soru soruldu. Kıyamet ne zaman kopacak? Meta hazir bu O vadille kıyamet ne zaman kopacak? Yemin konutunu eğer sözünüzde sadıksanız doğruysanız. Yani inanmayanlara kafirler aynı soruyu her peygamber sordular. Eğer geçirseniz sözün doğruysa burada bir nevi meydan okuma var burada. Yani hadi kıyamet kopsun bakalım demek istediler bunlar. Aynı soru Mekke Müşküre tarafından Son peygambere de sordunca Allah Teala buyurdu: "Kul ya Muhammed'im, sionlar haber ver. İliminde Allah, bunu ilmaca Allah katındadır. Yani kendime kopacak bu bilgiyi, bu ilim ancak Allah'a aittir, Allah katındadır. Ve innama ene bana da gelince." tez yürüme bin ve acayip bir uyarışım buyurdu. Demek ki kıyametin kopması ilmi, bilgisi, yetkisi ancak ve ancak Allah'a aittir. Peygamber de olsa, melek de olsa, bunu kimse bilemiyorlar. Bu kıyametin kopma olayı da रस gele Şanslıcı değil tabi. Her alan tadil olmuştu her şey. Yani bir karıncanın bile hayatı bitkinin de hayatı yazıldığı gibi lehim hafıza en büyük olay olan kıyamın kopması da bu da ezelde tadil olmuştu belirlenmiştir. Mesela dünyanın dönüşüyle bir defa kendi ekseninde gece gündüz oluyor. E Dönüşe etrafa dönüyor bir yıl oluyor. Güneşle tabi dolaşıyor galaksin merkezinde. Bütün alemde her şey bir hareket halinde. İnsanların nefesleri sayılı olduğu gibi, işte bunların dönüşlü alakatından sayılı belli bunlarda. Bunların bu sayılı olan dönüşleri tamamlandığı zaman, kıyamet kopacak. Ama bunu ancak Allah da biliyor. Bir ateş şerif vardır, hadis Cibril denir buna. Yani meşhur adı şeriftir bu. Müslüm'de rivayet ediliyor. Bir gün Ceba Selam Medine'ye meşride geldi. Üzerinde bembeyaz elbiseleri vardı. Tertemiz. Ve saçları da çok ama siyahmış saçları da. Peygamber yanına geldi. Diş çöktü. Otur peygamber önüne. Peygamber orada bazı sorular soldu. Bunun tabi Ceber olduğunu sahabeler bilemiyorlar. Yalnız Peygamber bunu biliyordu. Ceber selam insan şeklinde hatta Hasemel Şura buyuruyor. Bu gelen kişi uzaktan gelmesi gereken kişiydi. Onun içine tanınan yoktu buyuruyor. Ama üzerinde yol esiri yoktu yürüyor. Yani yolda güneş yapmış, toz almış, bunda üzüntü yoktu. Biz Jaborasen Peygamberimize önce imanı sordu, iman nedir diye. Sonra Peygamber Cabeten sonra bu eve doğru dedi Peygamberimize. Sabere şaşırdı Aslı haberler. Sanki bir öğretmen, hoca, talebesine su soru, soru gibi soruyor. Ondan sonra, doğru söyledin diyor. Yine cevabı varsa ikinci soruna geçti. İslam nedir? Yine cevabını aldı. Aynı şekilde evet tamam doğru söyledim buyurdu. Ya tabi sahabe şaşırdılar. Kim bu yalmacı diye. Sonra üçüncü olarak da İhsan nedir sordu. İhsan. Da bunların ayrıntıdan geçemiyoruz tabi. Bir sohbetin ancak konusu olabilir bunlar. Son olarak şu sorusu, soru Peygamberimize fihabirli anissa atepe dedi ya muhabba dedi kâmet haber ver dedi kâle buraya azizleri bilmesi oluyor Allah bir aleminin saile. Bakın Peygamber cevap vermişim burada sorulan kişi sorandan bunu dahi bilmiyor. Ben Mesulü mesulü sorulan peygamberimiz. Sahil soran cevabı aleyhisselam. Peygamber böyle cevap verdi. Sorulan yani kendisi sorandan bunu dahi bilmiyor. Bu tabi Peygamberin cevabı da sahabeler çok şaşırttı. Kale. sen bu zaman şu soruya geçti. Bana kıyametlerin arametlerini sayar mısın dedi. Peygamber buna orada iki alametini saydı. Peygamber burada. Bizim işim bu olan konu onu konuşuyor. Bu bu konuya girdik burada. Demek ki kıyametin ne zaman kopacağını peygamberimiz de bilmiyor. Cebolarsam da ikisi de bilmiyorlar, bilemiyorlar. Onların bilmediği bir şeyi tabii başka insanların melek bilmesi de imkansızdır. Kıyametin demek ki alamettir olacak. Her şeyin bir alameti vardır. Hadiste geçtiği gibi namazın alameti de iman alameti namazdır. Yani bir insanın imanı var mı kalbinde, inancı yok mu bilemeyiz tabi. Bu gizli bir sırdır, hazinedir. Ama bunun dışarıya aksedeni üst bir yönü vardır alameti. Bu nedir? Namazdır. Ee, Mesela soba. Alev ses çıkarmıyor. Acaba yandı mı? Bir kişi soba eline dokunan bakar. Soba ısınmışsa, elini yakıyorsa demek ki ateş yanıyor içerisinde. Kıyamet önce de bazı olaylar meydana gelecekler bunlarda. Şimdi bakalım inşallah. Tabi hepsini saymamız imkansız. Yani bu aylarca sürer tamamını saymaya kalkışırsak. İnşallah birkaç tanesini sayalım. Biri Muhammed Suresi ayet 18'de Velhamet buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim فَلْيَنْذُرُونَ اِلَّسْاَةَ اَنْ تِعْتِهُمْ وَغْتَتَنْ Onlar yani o inanmayanlar ancak onlara kıyametle kendilerine birdenbire gelmesini bekliyorlar. فَكَدْ جَاءَ اِشْرَاطُهَا Halbuki kan alametleri geldi. Allah buyuruyor. Demek ki kan alametleri ne zaman gelmiş? Bu ayet-i kerime geldiği zaman gelmiş demek ki. Nedir bu da? Son peygamberin gelmesi en büyük alamet budur. Son peygamberin gelmesi. Burada aklımıza bir sual soru takılabilir. Aradan bu kadar Geçtiği halde ama kıyamet kopmadı. Aklımıza gelebilir. Kıyamet olayı evrensel bir olay. Yani insanın tarihine ilgili değil kıyamet olayı. Çünkü kıyamet insana başına kopmayacak kıyamet. Bütün alemi kapsayacak. Yani cennet hariç, arşal hariç kıyamet bütün alemi kapsayacak. Bunun için bu alemlerin ömrüne göre hatta milletlerin hayatına göre bu bin dört bir zaman e, saniye gelmez bile. Kısa bir zamandır. İkincisi Peygamberimiz tabi son peygamberdir. Eğer o gelirse hemen kıyamet kopması gerekseydi o zaman peygamberi gerek kalmazdı. Demek ki Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin peygamberli devam ettiği sürece ikamet kopmaz. Ancak onun peygamberler artık inançlar azalır, insanlar yoldan çıkarırlar. İslam yaşanmazsa o zaman gelir burada kesinlikle tabi. Peygamber Aleyhisselam adetleri de şura buyurdu. Peygamberimiz orta parmağıyla şahit ikisini birleştirdi. Şura buyurdu. İki parmağıza kadar yaklaşınca ben geldim buyurdu. Adı Şerif Müslim'de, Adı şerif'de. Demek ki Peygamberimiz biri, biri yan yana bölecek. Bunlar yan yana durunca kıyamet kopmuyor. Yani Peygamberimizin Peygamber yaşandıkça onun getirdiği halk ise yaşandıkça kopmuyor. Bölecek. Ama biri gitti mi arkadan kıyamet kılıyor. Yani evet, bu kadar yakın bunlar, yakın bunlar. Bu tabi bir sınır yok bununla bizim ölçümüzde ancak elhamdülillah İslam yaşandığı sürece kıyamete kopmayacaktır. Ama yaşanmaz tabii kıyamete gelecektir. Eğer kıyamet yakın olmasaydı Allah Teala peygamberimizi son peygamber olarak göndermezdi. Kim bilen Âl-i Asr suresinde velâke resûlullahî ve hateme nebiyin o Allah'ın resulüdür peygamberidir ve hateme nebiyin peygamberlerinde soncusudur hatemedir buyurun haris eğer kıyamet daha çok zaman olması gerekseydi başka peygamber gelmesi için de, tabi gerekirdi kıyametin kabaca tabii kesin Eski dönem insanlar, ilk çağ insanları, Kıyamet'in kopmasının onlara kabullenmiyorlardı. Onlara göre Güneş, Ay, Yıldızlar haşa ilah da onlara göre. Ama çağımız insanı artık güneşli olduğunu anladı böyle. Yani bir atom yıldan medene gelen bir maddeler bunlardı, bunlarda. Tabi zamanla onlar ısınmayacak biteceğiyle, de gideceği de artık kesinleşmiştir. Yani çağımızın insan artık kıyamette kabulleniyor, İnanmayanlar da. bunu kabulleniyorlar. Yalnız tabi ne abi bazı bilim adamları acaba güneşin alana kadar daha devamlı enerjisi diyorlar. Yani hidrojen helyuma dönüşünü, ne kadar hidrojen var atom barınçalıma kalkışıyorlar. Halde Allah Teala dilediği anda bu bir an birden beri çıkıncacek. Kıyametin gelmesi insanlar önleyemezler. Bu tabi kopacak. Yalnız yapmamız gereken bir şey varsa ki Kıyamet önce, ölümden önce Allah'a dönmek. Kıyametin alametleri çok. Yani buna tam sayı bile girmezler. Bunların en açık olanı güneşin battan dolması olacak. O zaman da tebe kapısı kapanacak. Tebeler kabul edilmeyecek. Allahşere Müslim'de bu aleme maddeleri men tabe kalben tasdik etmiş minbare Kim ki güneş battan doğmadan önce tebe ederse tabal aleyhi Allah'ın tebesine kavuşup buyuruyor. Güneşin battan doğma olayı. E bu Tabi bilimsel olarak eğer açıklanabilirse o zaman bu alamet olmaz, mucize olmaz bu. Bunu insanlara bu sırrı çözemeyecekler. Bunu zamanda insanlar bilemeyecekler. Ancak şu olacak olay üç gün güneş hiç görünmeyecek. Hava açık olacak, göze görecekler, güneş görünmeyecekler. İşte ilk güneşin görünmeyeceği sabahı Sabah namazı kılanlar bakacaklar ki güneşin doğma vakti geldiği halde güneş doğmuyor. Gökyüzün yıldızlar dolu. Her tarafa zifir karanlık. Bak, o zaman anlayacaktır ki bunlar herhalde güneşin batın doğmazından gelecekler bunlar. Buna bir korku olacak. Panik olacak. Heyecan olacak. Herkes evine eşine koşacak. Namaza kalkmayanları Kaldırma çalışacaklar. Herkese en yakınını. Oğlunu, kızını, gelinini, anasını, babasını, eşini kimse kalkmaya varsa. Fakat onların namaza kaldıramayacaklar ama. O kişi Allah bir kafes verecek onlara. Üç gün devamlı böyle olacak. Ondan sonra, üç günden sonra güneş battan doğacak. Bir battan doğacak. Fakat çok kalmayacak. Sıra kaybolup tek yerine dönecek onu doğacak. Güneşin batın doğmasıyla birlikte artı TB kapısı da kapanacak. Ondan sonra TB'ler kabul edilmeyecek. Ve ayet-i kerime buna değişik ayet-i kerimede Rabbim buyuruyor Enam ayet 158'de Yeme Yemen o geldiği gün ayet Rabbike Rabbin ayetleri geldiği zaman <gülüyor> o zaman kişiye iman da fayda vermeyecek. Bu tabi kıyametin en açık bir alameti olacak. Bunun dışında, alameti birkaç tane sayalım inşallah. Biri Müslümanların garip olması olayı. Badi Şerif'te, Müslüm'de, Tirmizi'de, İdnameci de buyuruyor. Burası maddetleri İzlam'a ve de gariben. İslam dini garip olarak başladı. Mekke mükerremede Peygamberimiz İslam'ı tebliğe başlayınca tabii garip başladı. Önce bir hatun, hatişanemiz. Sonra hatice Bekirler, 3-5-10 kişiden derken, çok yavaş, ağır ağır ve baskı altında İslam orada doğmaya başladı. Ve si'udu gariben. bu Aleyhisselam Hazretleri yine ileride İslam yine garip olacak. E nasıl garip olacak? Kim ki İslam'ı yaşamak istiyorsa ibadetinde yaşantısında, giyiminde, her şeyinde bunlara kötü muamele yapılacak bunlara. Bunlar kendi öz vatanlarında garip olacaklar. Yani örtüleri bir kız istediği okula gidemeyecek. istediği yere giremeyecek. Namaz kalan ki istediği makama gelemeyecek. Demek ki gerçek Müslümanlar İslam'ı yaşamaya tam Allah için azmedenler Bunlar kendi ülkelerinde, kendi vatanlarında bunlar garip olacaklar, aşağılanacaklar. Fakat Peygamber bunlara bir müjdesi var ama. Böyle Allah'ın Resulü Aleyhisselam adetleri Fetuba Nilguraba Fetuba ne mutlu ne mutlu o karakteri buyuruyor. Demek ki garipsenmemek için aşağılmamak için ya da dünyanın işin açılan saçılanlar namazdan kapanlar, dinden kapanlar onlar dünyada geçici bir zaman için biraz rahatça görecekler ama fakat Allah katına demek ki bu gariplerin sahabı da çok mu çok büyük bu için Müslüman kardeşlerimiz tabi erkek olsun, hanım olsun üzülmesinler peygamberimiz bunlara özel mücrisi var Bunlara var. Yine ayetlerin bazıları, alametlerin bazıları da hadisleri hakimde insanların başına öyle bir zaman gelecek ki bunları öz yapmaya çalışacağım inşallah. Hadisleri uzun biraz. Yani şurası okuyayım. Levbeka Hacerun Minis Sema'i insanların başına üzerine öyle bir zaman gelecek ki o zamanda gökten bir taş yere düşse. Mabeka ilala alem reytin faciretin. Yani ahlaksız kadınlar, eee fuhuş yapan kadınlar o kadar çok olacak ki bunlar peygamberimizin burada deyimiyle Gerçekten bir taş atılsa o taşıya düşmeyecek bir kadına isabet edecek orada böyle. O kadar bunların sayıları da Demek ki hem de yakında Allah korusun zinada açık şey işlenecek ve bu yapar hanımlarda ne yazık ki sayıları çok ama çok fazla olacak sayıları da. Yine hadişlerde buyuruyor aynı şekilde bir zaman gelecek ki insanların hepsi faiz yiyecekler. Feinlem ye'kül esabe min gubari hadis sona geliyor. Eğer o dönemde o zaman insanları açıkça faiz yemeseler bile onlara bunun tozu bulaşacak. Yani zina ve fuhuş. Ve riba yani faiz. Faiz ve fuhuş. ikisi bunlar çok çoğalacaklar. Ne yazık ki Tabii burada yoruma gerek yok. Herkese bunu biliyorlar. Ne yazık ki Müslüman kardeşlerimiz bile artık şöyle böyle diye kendilerini kandırarak buna bile, bile bulaşıyorlar. Ve bu arada bir de kredi kartı, bir de o kadar musibettir Müslümanlar yaşayan böyle. buna bulaşıyorlar. Bu da nedir? Kıyametin alametidir. Yine arametten birisi de hadisi okuyayım inşallah. hazir ümmeti khasfun ve mezhun ve kazfun. Bu ümmette. Üç şeyde medene gelecek. Üç şey ümmette. Ümmet kim? Müslümanlar mı? Hayır. Bütün insanlar ümmettir. Çin olsun, Amerika olsun, Avrupa olsun, Afrika olsun, kim olsa olsun İnsanların tamamı peygamber ümmetidir, hepsi de böyle. Peygamber son peygamberdir, herkese gönderilmiştir. Şu farktaki inanmayanlar ümmeti davete kalıyorlar. İnananlar ümmeti icabette olmuş olurlar. Demek ki insanlığın başına şu üç hal gelecek felaket. Biri hasfın vaziyetler batacaklar, baziyeler batacaklar. Adalar, kıtalar, şunlar, bunlar, ülkeler, şunlar, bunlar. Tabi nasıl Allah tarafı bunları bilir? Mevlam bilir. Ama depremle mi, ile mi, Bunu Mevlam bilir. Bazı yerle batacaklar. Ve meskun insanların yüzleri insan kılığından çıkacak. Yani göründüğü zamanlar insana benzemeyecekler. Yüzlerin nuru gidecek. Abiren böyle domuz maymun gibi aralacaklar yüzleri. Ve kasbün ve insana başlayan bir de gökten taş yağacak taş. Ne zaman olacak bunlar şimdi? İzâ zâharetil kayyânû Şarkıcı kadınlar çoğaldığı zaman Vel mi'azifü çalgı aletleri çoğaldığı zaman Üçrübetil humuru ve İçki içildiği zamanda, Kumu insana sarhoş eden, tabii katı olsun, sıvı olsun, fark etmiyor. Bunlar gerek uyuşturucu madde, alkolü madde olsun, bunlar çok içtirmeye başlayınca, yani her tarafı bundan sarınca ve müzik aletleri de her tarafa girince ve şarkıcı kadınlara çoğalınca bu üç şey de arkasından başlayacak. Yani nerede bundan daha çoğunluysa Oradan hareketler oradan başlayacaklar. Bunların biri demek ki müzik aletleri. Peygamber zamanında def vardı, def. Def etrafında çınır efran yoktu. Düz bir defti. Bu da bir haberleşme olarak kullanılırdı o zamanlar. Genelde Peygamber emri vardır, nikaha def ilan ederdi. Olmak ki nikah evlenmeler hemen çabuk olurdu Günümüzdeki gibi evet söz merasimi nişan törenleri şunları bunları gelin almaları davetiye basırmaları uğraşıyordu o zamanlar çok basitti iki tarafın ailesi ya da erkek kadın anlaşta görüşlerini bir konuşurlardı hemen o iş oluverdi bence hatta bazen öyle olurdu ki Mesela bir gün Peygamberimizi bir kadın geldi Medine mi mescide. Kadın içindeki aşk varmış, aşkı resuller. Peygamber aşka. Kadın Peygamber'da doyamıyor. Tabii kadına da Meşhede geride olduğu için de bu kadının geri nam bakabağa Peygamber'da doyamıyor. Eve gidiyor uyuyamıyor geceleri. İçinde aşk karış, yakıyor kendisini. Meşhede geldi, cemaatin iş erkek arasında. Artık kadın heşliğini attı kenarıya. Ya Allah ben sana hibet nimfisini sana. Yani bir şey istemiyorum, beni niye alır mısın? Kadın yalvardı böyle. Ayakta kadın orada bekliyor. Peygamberimizin kadının tek isteği, Peygamberimizin zevresi olabilmek böyle. Yani Peygamber yaklaşmak Peygamberimize işi yanıyor. Fakat Peygamberimiz ene değil bu konu tabii. Peygamber şöyle bir önüne baktı. Epey durdu durdu. Cevap kadın oturur sefer. Tabii ki ümürse kapıldı. Kadın hayalleri söndü. Üzüldü kadın. Orada sahabeden biri çıktı. Dedi ki ya Allah eğer sen bu harımı almayacaksan bunu bana ver ya Resulallah. Böyle. Buyurdu. Peygamberimize peki verecek bir var mı? Kadın karışmıyor ama şimdi. Kadın teslim peygamberimize. O kişi de ama o kadar fakirmiş ki evine gitti, Evinden böyle bir zerre bir şeyini bulamayış. Evi çırışıplak. Evi yok yarısı da bir şey. Sonra peygamberden şunu buyurdu. Bildiği sureleri öğretmek koşuluyla peygamberden rükkanı verdi. Bu da bunu aldı hemen kadar eve götürdü. Tanrı Karay'da aktarındı burada. O zamanlar bu gibi çok olurdu o zamanlar. Mesela erkek kadın şu bu anlaşırlardı. Hemen iki aktordan lehçete alıp götürürlerbeyken kendisine. Fakat bunlar tabi komşu taraftan görülünce belki bir başka şey çekebilir bunlar. Oğlan filan kişi kadında eve geliyor. Derekten bu önermesi için Peygamber şöyle buyururdu. Kim ki bel elinizce kapana def biraz belir. Yani burada eleme oluyor bilinsin derekten böyle. Günümüzde tabii müzik aletleri artık kanser gibi toplumu sardı yani yani günlük yaşam müzik oldu. Günlükte çalışanlara bile zaten beyinde dayanmıyor gürültüler. ki beyin ishal ihtiyacı var yine müzik çalıştığı müzik devam ediyor. Arabası yola gidiyor yine müzik. Öyle yemene oturuyor yine müzik. Aksine oturuyor yine müzik yani yatay müzik yatıyor, müzik kalkıyor böylece. Bu nedir işte demek ki bir alamet bir alamet budur böyle. Hakikaten bir de bunun daha beteri var, tehlikelisi var. Bu da nedir ibadetinin bize dönüştürülmesi Allah korusun. O daha tehlikeli ondan. E günümüzde ne yazık ki İslamcı diyen bazı kesimler müzikle Ezgi mezgi adı altında ilahi söyleniyor. İlahi tabi bir insan sözüdür. Şiirdir. Ama kelimeler, kelimeler kelimeler Allah ismi geçiyor orada. Bunlar geçiyorlar. Bir de bunun da aşıldığı artık da sahibatı şerifeler. Ülkesi söyleniyor. Geçenlerde bir adı da geçerken bir yerde şöyle kulağıma ilişti. Bir Müslüman zaten kendi birisi nam oldu birisi. Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Okuyuşu güzel. Gayet tempolu güzel okuyor meal okuyor. Ayete durunca aradan müzik çalıyor. Böyle. Dan, dan, dan böyle şey. Allah korusun. Yani bu da nedir? kuran artık müziğe dönüştürmek o zaman bu küfürdür. Bu Küfür Allah korusun. Yani kafir olmak da korksun bari şey. Yani, yani birisi Kur'an'ı müzik çalarsa, söylerse Allah'ın dine çıkar bir şey Allah korusun yani. bari şey. Bu için yani biraz da müziği çalmaya mecbursa, o zaman şarkı çalın. Daha hep defa. Ama ilahi buna buna. Bir de demek ki alkol içkiler, uyuşucular. Buna çok kullanılınca ülkeler batacaklar. Nerede buna çoğunlukta ise ama depremler, şuna batacaklar bunlar. Bir de burada e, taş yağması gökten taş yağar mı acaba biri Kur'an'da açıkça bildiren bizlere Lütkami ile ebabil kuşların yaptığı taşlanma meselesi vardır önceki Lütkami'nin batması onun üzerine taşların yağmasıdır taş yağdı Lütkami üzerine bu da artık insanlığın bildiği de gerçek bu da Şimdi bütün dünya bugün Kabil'in evki Lut diye bir göl var herhalde. İşini onun işini taşıyan Lut gölü vardır orada. İşini anılar bir göl var orada böyle. Yani suyu acı mı acı, kötü bir suyu var. İçinde canlı balık yaşamıyor. Orada yaşayan Lut kavmi ki başıyla asamaydı, başıyla başkentleri. Bunların da ahlaksızlığı cinsel ilişkide eşcinsellikti bunların ekide. Yukarı Aleyhisselam'ın uğraşıyor bunlarla. Tabi dinlemediler. Azgınlaşınca. Bunlar Rabbim depremde verdi. Gökdeme taş da yağdı. En az evvel kaldırıp ters kurdu yerlerini. Orası bir göl oldu Arasılama. İkinci olay Ebrehe ordusu geldi Kabe'yi yıkmaya Yemen'den. Daha Mekke'ye girmeden önce bir mola verince Rabbim iznin emriyle kuşlar geldiler denizden, kız ciddi tarafından kuşlar geldiler. Ee, ebabil denen kuşlar. Şöyle kırılan gıç gibi falan öyle bir otitek kuşlar. Bundan geldiler. Her kuşta üç tane taş vardı. Bir taş ağzın kakalarında. iki tane ayaklarında. Bundan geldiler. taşları yer bıraktılar. Taşlığın hiçbiri boşuna gitmedi. Her bir mutlaka bir Taş başından hesap eden taş böyle alttan çıktı. Nasıl oldu bunlar? Şimdi gökyüzünde, yani bilimsel bakınca, gökyüzünde tozlar var gökyüzünde. Gökyüzünde gazlar var. Hepsi, hepsi var gökyüzünde. Yani kimyasal birleşim. Allah bunu de bunu çeviriyor böyle şey. Peygamberimize gelen ayetlerin her birine kaşıkları mekimişler. Yani şu gerçeğe bakmamışlar. Işte. Peygamberimize gelen her süreye, her ayete mekimişler kaşıklıklar. İnkar ettiler bunları. Yalnız El-Emterekev suresi gelince hepsi susmuş oldular, bunu kabullendiler bakınız. Kabul endiler. Demek ki bu da gösteriyor ki bu olayda olduğunu hakikate biliyorlar herhalde. Bir an taş beni yağdırır bunlar üzerine. Ayrıca bir de İtalya Milano şehrine yakın Pompei şehri vardı. Orada işte Vezivina dağı fışkırdı oraya. Onlar da taşlar yağdı. Biz taş yağdı. Onlar da o şekilde öldüler bunlar. Demek allah Teala Mevla'nın köprüsünden taş indiriyorlar. Bugün hala yer üstünde gökten gelen taşlar var. Bir doğu Çin'de. büyük taş. Yani herkes görüyor mümkünün. Doğu Sibirya'yı. Bunlar bu şekilde alırlar Allah rağmen dilediği zaman gökten taş yerine yağdır insana başladı Yine hadışı okuyorum inşallah. Hadış yeri Buhari'de, Müsri'i idin bacide. Hadış La tekumus sualtü hatta kıyamet şu zamanda kopmaz. Ne zamana kadar Hatta yürübeden ilmi ilim almayacak. Yer içinde alim kalmayacak. Ondan yerine çıkacaklar tabii cahil çıkacaklar böyle. Ama o çıkan cahiller öncekiler beğenmeyecekler bakınız. Yani şu gerçekler her oluyor bak. Oluyor böylece. Demek ki gerçek ilim alınacak. Hiç alim kalmayacak dünyada. Azıcık tabuna sayılır tabii. Azıcık azıcık bunlar gelecekler bunlar. Bunda yerine gelen cahiller, elinde günümüze, mükürme alan kişinin abiyi günümüzde, eski müşriyetle artık beğenmiyorlar bunu noktada. İmam-ı Azam kim diyorlar? İmam-ı Şafi kim diyorlar? İleri gidiyorlar. Bunlar sabir dışlıyorlar. Daha ileri gidiyorlar. Haşa peygamber dışlıyor bunlar. Efendim, konu göre din, İslam'ın böyle. Nedir bu? Allah korusun, gaflet, cehalet tabi bunların bir kısmında art niyeti bunlar böyle. Yani İslam'ı içten yıkmaya çalışanlar işe giren böyle zındıklar içten yıkmaya çalışanlar ayetleri şunlara bunlar artık böyle ters yorumlayarak bir sakız gibi çiğneyerek bunları ezerek, büzerek bunlar İslam'ı yozlaştırmaya çalışanlar, cahil cühryalar bunlar. Tabi bu da insanlar için bir imtihandır fitnedir. Yalnız bir şey unutmayalım. Allah Teala'nın gerçi ihlaslı kullarını kimse kandıramaz. Şeytan bile şeytan bile şunu söyledi. "Anne sen ihlaslı kulların buyurdu. İbadekel muhlasin bakın. İlla ibadekel muhlasin. Ya Rabbi dedim. Bu Adem'in yüzünden beni lanetledin. Cennetten kovuldum. Rahmetten kovuldum. Her şey helak mahvoldu bittim. Ben dik açam bundan bir İnsanları azdıracağım bu şeytan ben. Hepsi Hepsini azdıracağım. Ama şeytan bir noktaya geldi ki çok bilinç tabii şeytan diye dedi. Ancak senin ihlası onları azdıramam diyordu Yani iblis bu. Şeytan başı. Adamlar seni kişi onda. Altı kişi. Böyle dedi. Demek ki günümüzde de günümüzde de ne kadar sapıkla ortaya çıksalarda, İslam adına konuşsalarda, konuşsalarda, tabi gerçekte İslamlar'a aslında ilgi yok onların kendilerinde. Yani İslam'ı yaşamayanlar, yani emin olun abdest, namazı olmayan kişiler bunlar. Yani aileli İslam girmeyen kişiler bunlar sırf bazı akademik ünvanına sığınarak, bazı art diye kişilerin de tabi yardımıyla bunu ne yapıyorlar? İstanbul'da çalışıyorlar. Ama şu gerçeği unutmayalım ki... Allah'ın gerçek ihlası kullarını... ...kandıramazlar. Kim ki ihlası dili de, ...kim ki dine de samimi değildir... ...İslam tam bağdaşmamıştır... ...kaçınmak arıyordur... ...onlara bir kulp olur bunlara. Yapıştırır bunlara. Hazırçlara başlı deniyorum inşallah. La tekumuz saati ...kıyamet kopmaz... Hatta büyük ilmi ilim alamadıkça işte. ve tek sure zelazilü çok yerlerinde zelzi olacak yani bazı şerif, buharide müstehcen macide olacak bu kadar sahadis şerif. ve tek sure zelazilü çok deprem olacak sık sık olacak yani her tarafında ama neden yani hepsi ümmet peygamberi. Yani Çin'de olacak, Japon'da olacak, Türkiye'de olacak, Amerika'da olacak, her olacak. o deprem olacak. Ve burada tek süre geliyor. Yani çok ve sık olacak zellerler. Ve de zamanı zamandan yaklaşacak. Öyle ki akşam yası, hafta gün, ay, yıl çok çabuk geçecek. Günlerin zaman belki de kalmayacak böyle. Ve de ve çok da fitne medenine çıkacak. Fitne. Kaos, kargaşa. Çıkacak. Ve bir süreli hercü ve katli çok da terör olayı olacak. insan öldürülecek. öldüren kişi ne bilmeyecek ama. Öldürüle neyi öldürüle bilmeyecek kişi kendisini. Yani çok ölüm olayı olacak, terör olayları olacak, fitne olacak, kargaşa olacak, huzursuzluk olacak. Büyükseler bu şeyle karışık olacaklar. Ve tabi neden Bunlar. Önceki bunun başına nedir? genç ilmin kalkması. Gerçek alimlerin olmaması yeryüzünde. insan tam uyandırılamaması. Uyandırılamaması. da en genci tedavisi. Bunlar tabi bunlardı. Yalnız Şerif okuyormuşuz Hakim'den. Yekül fühar zaman ibadün cehalün. Ağır zamanda Allah kulluk etme isteyenler cahil olacaklar. Cahil. Yani Allah kulluk etmeyi isteyecek. Aklınca tekvaca yaşamı isteyecek. Ama cahil olduğu için yani zararını, ziyanını ölçemeyecek. Yani tekvallık yapayım derken Allah'a yaşını çıkar içinden. Ve kurrağı alimlerde fasık olacaklar her zamanda. Bundan sonra Doğal dengelerin bozulma ilişkisiyle ilgili haydi bakalım inşallah. Doğal dengelerden sonra bozulacak. Neden demek bozulacak? E, i̇nsanlar ya daş amacın dışına çıkınca. Mesela bir iş sahibi, iş veren eleman alır. Her elemanda bir görevi vardır. O iş yapması gerekir. Elemanın yapması görevinde olur. Tabii bir şey atarım Atar bunu da. Allah insanı neye yarattı acaba? Bu soruyu soralım kendimize. Yani insan kendini yaratmadığına göre, insanın yaşam elinde olmadığına göre, ki insan denen var mı? Şübeden yönetemiyor insan. Yedi görten Mevla Rabbim'dir. Demek ki yaratılış ama dışına çıkılınca ne olacak? Yeryüzünde Doğal denge bozulacak. Ayet-i Kerime, Rum Sürü ayet 41'de. Zahra'l fesadü filber vel bahri Allah Teala diyor ya Karada denizde Fesat Fesat bir şeyin Bozulması Derler, Fesada gitmiş ifsat olmuş Mesela et bozulur e, Nikah bozulur mesela Nikah fasleri bana da İşte Karadaki verim gelecek Kardaki hava bozulacak Kili hava olacak. Ve denizde de kirlenmecü denizlerde. Tabi dolayısıyla da e, tatlı suda kıtlığı olacak. Yani ağır zamanın en büyük farkı de burada açta başlıyor aslında. Yani içme suyu kıtlığı başlayacak böyle. Tabi bu konu çok geniş de bizim için önemli olan bir de Fırat suyu vardı. suyu. Adı Şerif Bahar'da var. Onu şimdi nakletmeyin burada. Onun üzerine çok büyük savaş olacak. Yani içmeyi suyu kıttı olacak. Ya petrol geri plana kalacak. Arama çalışması mı? Der ki bir bana su buluyor insanlar. Oduruma gelecek. Oduruma insana gelecekler. Ama denize kirlenecek muhteremler. İçinde canlılık azalacak içinde. Böyle. Doğal denge kaybolacak. Toprak verimi gidecek. Hava kirlenecek. Ya havada mesela şimdi oksijen var, kambur oksit var biz ilgili olarak. Azat gıda ile ilgili olarak. Burası, burada bir denge kurmuş abim burada. Doğal denge. İnsanlar, hayvanlar okşun alıp da karnı sürüyor havaya veriyorlar. Bu böyle devam edeceğini olur. Tabi oksijen azalır. Karnını çoğalır. Ama denge var burada, Bitkiler bak. Bitkiler. Bunlar ne yapıyor? Bunlar da birini alıp öbürünü yürüyor muhtemelen Yani Karnını alıyorlar bunlar. Okşun veriyorlar bunu Hatta kavanozlu havada çoğalınca okyanuslar bunları emri alıyorlar falan. Alıyorlar bunları da. Fakat de zaman gelecek ki artık bu denge bozulacak ancak. Denge bozulacak. Peki nasıl olacak bu denge acaba? Bunun sebebi var mı? Sebebi var. Bir kesebet, ey din nasib hakkında. İnsanın eliyle bu iş olacak. Allah-u Teala nimeti geri almak kullanan da. Allah'ın doğa doğadır yani denizler tertemizdir, akarsalar pırı pırıldı, yaldırlar tertemizdir, hava tertemizdir, toprak bereketi de boldur. Allah'ın bunu değiştirme. Nasıl olacak bu? Bima kesabet ey din nasi. İnsan eli ile bozuca bunları böyle. İşte kimin sosyalıları, artıklar şunları, bunları. Günümüzde mesela biri de foşetler mesela, foşet meselesi. Eskiden bizim çocukluğumuzda herkese bir zembili olurdu. Zembil derlerdi böyle. Hatta bir atasözü vardı. Zembili, içindekiniz zembili derlerdi böyle. Yani konu bir görmesinler. Kişi durumu iyidir, çarşıya kadar gitmiştir, güzel bir şey almıştır. Ama bir anda vardır ama. Onu görmesinler, herkese bir zembil vardı böyle. Pazaraya giden, çarşıya giden, zembile giderdi. Hasırda zemb saplı zembil olurdu. Onu getirirlerdi. Da bunlar zamanla kaldı, yerine file çıktı. File. Fiye tabi daha felaketti, file böyle. Daha Balık ağları gibi bir şeydi. Her şeyini görünüyor Her şey görünüyor. Şey görünüyor. E, Görmen bir zararı var mı? E, var tabi ya. Bir şu yetimler de var. Yetimler de var. Fakir de var. Garip de var. Kişi alıyor file getirirken e, kırpımız elma, o güzel buzları, muzları, şunlara bunlara yiyecekleri. Ona bunlar Onlar hakkı kalıyor bunda. Bir de gözleymişlik kalıyor böyle. Gözleyer işte o insanlara zarar verir böyle. Günümüzde bunlar da tabii battı yerine çıktığı foşet, foşet. Ne foşet muhteremler? İşte doğa kiriye en büyük felaket bu Yani bence en büyük felaket foşetten kaynaklanıyor. Tüketim çok aşırı çünkü bunda. Yani her yerde böyle. Köy kasabasında. Bu tüketim muazzam tükretim var. Kimden sağlıklısın başlıyor konuyu. Atıyor bunlar tabi doğaya. Bunlar çürmeyi topatıyorlar bunlar. Ancak güneşler o da kim olsa dönüşüyorlar. Havayı kirletiyorlar bunlar da. Bakın Mevlam bize buyuruyor Kuran-ı Kerim'inde. Buyuruyor. Ağır zamanda zaman gelecek. Doğal denge bozulacak. Karada yerin gücü gidecek ve hava kirli olacak, denize kirlenecekler bunda. Neyle olacak bunlar da? İnsanın elleriyle olacak bunlarda. Yine şişeler, yani plastik şişeler. Öbelen gazlı da şunlar, bunlar plastik şişeler. Tabii geri almıyorlar bunları da, almıyorlar bunları da. Bunlar da ne oluyor? Doğru atılıyor bunlar, doğru atılıyor bunlarda. Tabii bunlar aşırı tüketim olacak böyle. Aşırı tüketim bunlarda. kıyamet yaklaşırken alametleri açıkmeden çıkmışken. Kur'an haber bunlar. hadi bunları bildiriyor. Acaba insanlar biraz dönecekler mi acaba insanlar? Niyazdaki hayır muhtemelenler. Ayet-i Kerime enbiya ayet 1 Rabbim de buyuruyor İdil lasihis ve onlar fi gafetin müjyudun bakınız, hesap insanlara hesap günü artık yaklaştı artık. Yani artık kıyamet yaklaştığın, arkadaşın tabi maşer ve hesap başlayacak böyle. İnsanlar işte hesap gün yaklaştığı halde ve o insanlar fi gafetin gafetti, müjyudun haktan kaçıyor ne, ne ki alametler bilirse de Kuran bu aşağı bunları bildiriyor hadis bunları bildiriyor durum böyle ki insan ne insanlar yazık ki Allah dönüş yapamıyorlar yine hakta yine kaçıyorlar bir de kıyamet depremi olacak kıyamet depremi Malzeme hatırsıda geçti. Depremler çoğalacak. Bunlar, bunlar bölge bir olacaklar buna bölge bir olacaklar. Deprem bir felaket bölgesi olunca biraz daha hafifliyor. Ona başkalarına yardım gidebiliyor. Uçaklar şunla bunla yardım gidebiliyor bunlara. Fakat dünyada genel kapsamlı deprem olunca ona kim kimler acık mutluluklar. İşte. Hat suresinin ilk ayeti kelimesi bize bunu bildiriyor, öyle bildiriyor. Ve öyle şura başlıyor, ya inna sutekura beküm bakın nasıl. Ey insanlar Rabbin'e korkmayın öyle bir diyor. Ya ey yuhanna sutekura beküm, ey insanlar. Burada ilginç bir şey var burada. Binler gelmiyor, insanlar geliyor bence. Neden? Bu deprem kapsam değişikliğe işin böylece. Yani ya yani, mümine gelmeyecek bu. Yanın Türkiye olmayacak bu hoca. Bütün ya kapsam değişiksin. İster müdüs olsun, ateist olsun, isefirisi yahut olsun. E, ne olsa olsun, veren yürür. Ya yiyen nasıl ey insanlar hepiniz. Rabbinizden korkunuz. Nedir korkusu? Rabbi emrine asi olmayın. Yani fuşu önleyin, engelleyin öyle. Açıklı, aşırı önleyin. Zaten her şey önce bir alt yapısı vardır. Fuşun an neye bağlıdır? Alt bağlıdır. Önce çıplaklık, soyulma Bu nedir? diyor? giden bir yol mu verecek? ben kalbim temiz. Hayır, tamam. Alamam bir şey yapalım. İmkanları var mı? insanların fıtı doğası buna kabullenmem kabul bana. Mesela örnek verelim, bir kişi çiçekleri seviyor. Herkesin bir de sevdiği bir çiçek türü vardır. Böyle bir kişi, bir sevdiği çiçek türünü ister kene bahçesine yetiştirsin, ister saksa balkonda olsun, isterse komşu balkonda olsa, fark eder mi? Etmez. İnsanın sevdiği şey görünce, Hatta yoldaydık insan dönüp bakar çiçeğe. Yine bir meyve seven kişi de, hele ağaç üzerinde meyveyi görünce kişi mesela yolday gibi bir kişi var. Bak ki kiraz zamanı kıpınızı kirazı ağacında ne güzel giderim bakar beni. Şeftaliye bakar beni Demek ki insanın yapısında, duasına fırtınında olan içecekler ne varsa. Bu yüzeyek nerede olsun olsun, kişi aynı zevkinden duyar bunu böyle. Çiçek, ister balkonda ise, bu komşu balkonda olsa fark etmez. İşte erkek katmıyor işte bunun gibidir muhteremdir. Bunun gibidir böyle. Bir erkek, hanımına bakma muhteremdir böyle. Hem hanım evli olabilir, ona bakma muhteremdir. Bir erkek, böyle açı, saçı, çekici, cevap başka bir hanımla görünce... Ona mutlaka bakar. Yani bakmaması çok ama çok zordur. Çok tekvalık ister. Allah hukusu ister çok bakmaması için. Kişinin zorlaması gerekir. Yani doğasında vardır o kişinin böyle. Yani bir insan evliyada olsa, tabi gençse, ise kişi, evliyada olsa, onun doğasına bu işlek vardır. Yani evliyada etmek yardımdır. O da su içer. Bu da bunun gibidir. Ancak ne yapıyor evliyada? Allah korkusu tekvaliyle, yine korumaya çalıştır. Tabii böyle olmayan kişi ne yapar? Ne kadar eşliği de olsa, şusu olsun, elinde olmadan irade dışı mutlaka bakar Yani kadın da erkeğe bakar, erkek kadına bakar kardeşim. Bakar bunu. İşte bu açılma, saçma meselesindedir. Bu fuhuşle götüren yolun altyapısı budur kardeşim. İstanbul'un İslam İslam'ın emri örtülmedir. Örtülü ne olur? ne olur? Cinsel denge düzene girer. Aile içi korunur müteahidler. Cinsel denge bozulduğu mu ailesi yıkılır müteahidler. Çiftler gitti mi kalıcı olduklar böyle. Melam gülüyor Atekeremesinde ey insanlar Allah bilir ey insanlar hepinizden Rabbinizden korkunuz. Bunun aksi olmayınız. Arkadan melam gülüyor bidire depremiye. İnne zelzeleti saati. Kıyametin zelzelesi. Yani kıyamet depremi. Allah'a bırak bak. Kıyamet depremi. Bu, dine kapsayacak. Nedir bu? şeyün azim. Allah katında çok azim, korkul bir şey bu. Kürüyü arzı kaplıya deprem olacak. Ayetin devamında Mevla buyuruyor. O anda çocuğu emziren kadın, umuşak çocuğunu deprem olunca uzun süre deprem sürecek. Uzun sürecek. Kadın olunca çocuğu atacak böyle. Hamile olan şunu düşürecek. Düşürecek ama kimse hiçbir kadını çocuğun dönem bakmayacak mıhtara böyle. Böyle bir an buyuruyor ya veterinası sükara İnsanları sarış gibi göreceksin. Sarış gibi. İnsanlar sersemleyecek böyle. Buna mı olacak böyle? Çok olacak insanlar Tabii bu depremden sonra da yer üzerinde tadı gidecek muhtemelen Onun kendisi olacak yer üzerinde insanlar sükû sarhoş gibi böyle. Dengesi bozuk, yürüyüşü bozuk, konuşması bozuk, zihinsel yapısı bozuk o insanların bir eham olacak, korku olacak, bir panik olacak o insanlar da diyan tanı İşte Mevlana buyuruyor de gelmeden evvel Allah'a tövbe etmek. Peki müminler de aynı şeyi burada görecekler mi? Müminler Allah Allah'a bu konuda bizlere elhamdülillah bir garantisi var Rabbim bizlere. Kim ki Allah yolunda yürürse Rabbim Allah der, inanır ve sümme stakamı uygulanırsa. Allah'a yürürse Meyla'nın bize ilham burada garanti veriyor. Ne korku var? Bir yüzüm var. Yani deprem olurken de o gerçek mündel fazla korkmayacaklar bunlar. ki bunun ki Allah bunu sallıyor. Bunu Allah sallıyor onu sallıyor. Ve depremden sonra da artık yeryüzünde çok yerde artık helak olacak kariyeler, ülkeler. İsra ayet 58'de velan buyuruyor. min kariyetin nahnu ı mühlüküha velan min kariyetin ne kadar kariye, kariye şehir anlamına geliyor. Ne kadar şehirler, kasaba, il, ilçe ne olsa olsun varsa onlara her melamları helak edeceğiz, Helak. Kable yevmil kıyameti, kıyamet kopmadan önce. Ev mu'azibuha azaben daha. Ya da korku bir azap olacak bunlara. Bazıları depremle, selle, şunla, bunla olurken, bazıları da hastalıklarla ve iç savaşlarla. İç savaşlarla böyle. Tamamen merkezi sistem çökecek ülkelerde. Kargaşa olacak, terör olacak bir savaş da olacaktı Allah korusun. Artık bütün ülkeler bu şekilde batma başlayacaklar. Kâni zâlike. İşte bunlar fil kitab mestura. mestûrâ. Hepsi bunlar kitaplar yazılmıştır buyuruyor böyle. Hatta bazı müfessirler bunu açıklayabilir bunları. En son Medine. Helak olsun. En son Medine en son. Ondan önce Kabe yıkılacak tane gelen bir ordu buna Kabe'yi yıkacaklar. En son Medine Harap olacak. En son Medine Harap olacak. Müfessiller hatta burada Bunlar varsa sayılır bunları da. Mesela işte Bağdat, Şam Şunlar nasıl helak olacak bunlar? Hepsiyle bunlar Kim depremle, kimi su baskınıyla Kimi düşmanla bombalanarak Helak olacaklar. Şuna bunlar olacaklar bunlar da. Şimdi mesela günümüzde bazı ülkeler depreme karşı önlem çalışıyorlar. Depreme karşı. Bu neye benzer bu? Tarlanması gerekli mi? Gerek bu. Normal. Kul tedbir alır, tedbir Allah'ındır. Bu normaldir bu. Yani bu şuna benziyor. Mesela bir insanın yüzde tansiyonu vardır. Hemen tansiyon çıkıverir. Bu kişiye aklını takar. Kavar tak, takar böyle. Yani bu kişi ölümü oradan bekler. Hep bunu ilgilendirir. De an ölçer, ölçtürür işte ne yapam gerekiyor, bunu uğraş uğraştır. Bu kişi tansiyondan korkar ölüm oradan bekler. Ama onun ölümü belki kalptendir, belki beyindendir, belki bebektendir, belki travikadasından ölüyor. Yani çok işleri var. Mesela bu Marmar depimden burada kaşanların çoğu da başka neden öldüler böyle. Defne öyle bazı ölüyor bunlarda. Bu işin e, bir ülke halkı depreme karşı dayanıklı binalar yapsalarda önlem alsalarda ama ne olacağını Allah Teala bilir. Bakın ki Mevlam buyuruyor. Kâne zalike bak. Her batışı fi kitab-i kitapta, yani mestura yazılmış, hatırlanmış değerliceğim. Yani bunu da yazmıştım buraya. İşte ağır zaman fiteleri, alametleri, tabi bunlar pek çok daha bunlar var. Mesela Deccal var işte, Dab az var, şunlar bunlar da var böylece. Biri de Müslümanların Yahudilerin savaşları da var derinden. Bu da bizim için iyi bir müjde bizim Elhamdülillah. Böyle bir savaş da olacak. Yani ile İslam arasında olacak şu anda Yahudi ile Filistin arasında daha önce Araplarla ise arasındaydı. Şimdi bu daha da kısaldı. Kısaldı böylece şimdi Yahudi'nin işte tek şeyi kaldı Filistin'de. Hatta işte Hamaslar kaldı şu anda Yahudiye karşı. E, ta bu böyle o gitmeyecek. Yani zaman önce elhamdülillah bu bir Yahudi İslam savaşı olacak. Olacak. Hatta bir Yahudi ee, taşın arkasına sipere saklansa taş haber verecek. Ya müslim arkamda ya da onu öldürecek bana. Faktüli ödeyecek böyle işte. Yani taş konuşacak. Nasıl konuşacak acaba? Tabii bilemiyorum Ama olacak mı? Olacak mı? Olacak mı, mı derim e, yani bunu tabii akıbe kabul o şekilde? Bu insan küçük bir alet. Tepter değil de, şun da buna sila bilde var bence şey Hem görüntü var hem konuşuyor. Abi cep telefonunda neler var cep böylece. Yani kulun yaptığı küçük bir teknoloji cihaz bakınız. Takır takır konuşuyor. Görüntü de veriyor. Hepsi bunları veriyor böyle. Kul yapımı bu şekilde. Demek Rabbi Rabbim izin verince o zaman taş konuşacak böylece. Herhangi anda Yahudi devlet oradan kalkacak ve siyonizm çökecek. Olmazsa dünya bir rahatlayacak orada biraz böyle. Ama ne yazık? Kısa sürecek muhtemelen. Be. Kısa sürecek. Tabi ondan sonra işte İsa'nın gelmeye onlar bunlar falanlar da var böylece. Yalnız bugün dünya fitnesinin başı, özü her hayatında siyonizm vardı muhtemelen. Be. Nerede bu arada böyle? Yani siyonizmün bütün amacı dünya egemeni kurmaktır. Bugün siyonizm Amerika'yı kullanıyor. Zavallı Amerika. Koca Amerika. Bütün her şeyini kaybediyor. Dünyadaki böyle eğilmenin he, he, hepsini kaybediyor Amerika. Saygılarını kaybediyor. Ya destek olmaya kalkışıyor. Halbuki yâdın amacı o değil muhtemelen. Yadının amacı daha evvel Osmanlı kullandı. İspanya'da geldi Türkiye, Osmanlı geldi. İngiltere'yi kullandı. İşte Amerika şimdi Amerika'yı kullanıyor şimdi. Elini geçerse hepsi eğilmeni alacak, alacak bunlar aslında. Böyle şey. Bir kısa anlatayım yahut ilgili inşallah Yahudi inancına göre, inancına göre bir Yahudi Yahudi olmayan birisiyle otursa, konuşsa alışırca yapsa ya da yürüyse onunla komşu yaparsa eğer bu Yahudi Yahudi olmayan kişiye orada bir zarar veremezse ona göre günah giriyor mutlaka bir zararması gerekiyor aynı göre. Onlara göre en ırk yavdu ırk onlara göre. Eğer dilese bugün yağdı dilesel yavdılar diyen yav olur şimdiye kadar o böyle. İmkanları, geniş imkanları var. Ama onlar yavdu sınırlı da ırk atıyor böylece. Bir gün Hazreti Abdullah bin Ali Hazretleri dışında, Tanrı da, ile Gerekey dışında çıktığında da yav ile karşılaşıyorlar. Tabi beraber gidiyorlar. Konuşuyorlar. Hazreti abla bin Ömer. Hazreti ol Abdullah yani. Sahabe içerisinde genç sahabedir ama sahabenin fukuhası. Yani fukuh ilminde sahabe fetva veren kişi. O kadar in, İslam İncil'ine vakıf olan kişi. Bilinçli kişi. Hazreti abla biliyor ki Yahud inancına göre Yahud'in inancı kendisi bize vermesi gerekiyor şimdi yürürlerken. Hep dikkat ediyor. Yani konuşurken acaba kelimeyi şey yuvarlıyor mu? Ne yapıyor? Hep ona bakıyor. Bir şeyini bulamıyor. bende. zamana zamanı geliyor. Tüyeni yağdının buna kaynadı yağ diye. Neden? Benim için günah girdim sen şimdi burada. Hayır girmedim. Günah girdim. Nasıl günah girdim? Bak şu kadar yer mesafeden yol girdi birader Konuştuk, anladık, gezi buraya kadar. Sen bana bu arada bir zarar vermen had inancımızaya göre. Sen bana bir zarar veremedin, bu günah girdiniz şimdi. Yani gülüyor, yok ben diye yapayım yaptım diye günah giremedim ben diye. yapıyı yaptım. söyle diyor, yok söylemiyorum. O bir sırdır. Hazır Allah kuvvetiymiş. Tutuyordum bilenden, seni bırakmam diyor. Tevrat hakkına, Musa hakkına diyor. Bana söyle diyor, ben ne yaptım diyor. Hiç de i̇şte yapmayacağım diyor. Bu vermek isterim ben diyor. Bak ya dedi, kutuşok. Şerdiye, Yiğit Abdullah diye. Baktım diyor, çok ama çok zekisin diye böyle. Her tarafın binişti böyle diyor. "Ben bir şey yapamıyorum." diyor. Ancak şunu yapabilirim." diye. "Arasında geride kaldım." diyor. "Sen göğüne bastım, hakarta göğüne bastım." öyle diyor. Yani bir şey yapmayayım der diyor. O an kendini kurtarın diyor. Bir yarda firması küp yapmaya kararmış, kibit yapmaya. Kutu kibritlerinden. O güne kadar, ne kadar kibrit varsa, dünyada varsa, bunun hepsinden daha üstün kalitede kibrit yamalarında başlamış istediği fabrika sahibi. Topluyor Yahudan bir kısmı ne? bu işi anlayanları. Ben böyle işe karar verdim kibrit yapmaya. Yalnız diyor, şimdi piyasa kibritler diye hemen çakmıyorlar böyle diyor. Yani adam bir çakıyor diyor, da atıyor bunu diyor. Tekce akıyor, atıyor diyor. Aşağı yukarı diyarak kibrisi üçte biri diyor, üçte kisi boşa gidiyorlar diyor. Bizimki böyle kalite olacak diyor. Çaktı yanacak. O zaman diyor, satışımız da bizim satışımızı azalacak ama diye böyle. Ne yapalım ki diyor? Hem de kaliteyi bozmayalım. üstün kalite bizde olsun. Hem de diye satışımızı azalamasın. Ne yapalım buna? Hatta fikir söylüyorlar. Bakın biri şunu söyleyin ya hadi biri sen Efendim diye kutun aynı yapıp kutu Bakan kişi anlamaz hangi tarafın başında böyle diyor. Bunu çoğu aşarlar diyor. Bunu çoğu dökülüyor böyle diyor. Çoğu bunu almazlar eğitimlerden diyor. Bu şey yaparız bunlara böyle diyor. Yani Yahudi milleti tabi ister onlar Müslüman olsunlar. İster insanlar kişisel muhteremler. Ama olmazlar bunlar. Onlar olmazlar bunlar. Demek ki eğer konuştuğu, görüştüğü, iş yaptığı kişiye bir zarar vermese günah girir. Muhakkak ki mutlaka mutlaka bir ufak bir şey yapması gerekiyor bunlara. Allah-u Teala Yalnızca Müslümanlara. Hepimiz inşallah mutlaka kardeşlerimiz. Önümüzde tabi kıyamet olayı var. Bu kopacak. bu. Öndeyemezler bunu. Önderemeyecek de bu. İnşallah bizler İslam'ı çal yaşamaya çalışalım. inançla, bir fiil yaşamaya çalışalım. Peygamberimizin fetuba dediği o garip olmaya çalışalım. Lille Tane Fatiha.